Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil Kardeşlerim İslam'ın insanlığa sunduğu en büyük iki hakikat vardı. Tevhid ve adalet. Önce arı duru bir inançtı. Yegane güç ve kuvvetin Rahman-ı Rahim olduğuydu. Mükemmel olan sadece ezel ve ebed sultanı Rabbi Rahim'di. Tevhidden sonra adalet vardı. Rabbi Rahim ümmete adaleti gerçekleştirmeye emrediyordu. Nahl suresinde öyle buyuruluyordu. Kuşkusuz Allahu Teala adaletle hareket etmenizi, yaptığınız işleri en güzel şekilde yapmanızı, vermeye Akrabalarınızdan başlamanı zemrediyor. Azgınlığın her türlüsünden sakın duruyor. Zulümün, sömürünün ve haksızlığın her türlüsünü haram kılıyor. Allahu Teala böylece iyiliklerin güzelliklerin esaslarıyla zulüm ve çirkinliklerin çizgilerini önümüze seriyor ki anlayasınız diye buyruluyor. Peygamber Efendimiz Medine toplumunun bir hukuk zemininde yaşayabilmesi için esaslar belirliyordu. Hukukun önünde bütün insanlar eşitti. Hiçbir sınıfın üstünlüğü söz konusu olamazdı. Hiçbir kavmin, hiçbir ırkın üstünlüğü olamazdı. Fakir de, zengin de, bilgin de, cahil de, yönetici de, yönetilen de hukukun önünde eşitti. Bütün çaba adaletin hakim olmasıydı. Onun için yüksek bir gayret gerekiyordu. Rahmanı Rahim Adalet konusunda Müminlerin hücrelerine sinecek Ayetler vahyediyordu Maide suresinin 8. ayetinde Ey iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan Adaletle şahitlik eden Kimseler olun Bir topluluğa duyduğunuz kin Sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun Bu Allah korkusuna daha yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının, Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir buyuruluyor. Şuara suresinin 15. ayetinde ise, Sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, Ben Allah'ın indirdiği kitabına inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbiniz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz sizedir buyuruluyor. Ayetin yorumunda müfessir mevduyu şöyle diyordu. Yani ben hiçbir düşmanlık olmaksızın insafla emrolundum. Birinin lehine veya aleyhine taraf olmam bana yakışmaz. Bütün insanlar olan ilişkim eşittir. O halde adalet ve irşat alakasıdır. Bütün insanlarla olan ilişkim eşittir. O da adalet ve irşat alakasıdır. Ben haklı olanın yanında haksız olanın karşısındayım. Benim dinimde kim olursa olsun hiçbir kimseye imtiyaz yoktur. Akrabalarıma başka haklar, yabancılara ayrı haklar yoktur. Benim yanımda büyüklere, küçüklerin elde edemeyecekleri belirleyici özellikleri yoktur. Günah ve suç herkes içindir. Helal hepsine helaldır, Haram hepsine haramdır. Farz da hepsine farzdır. Nahl Suresinin 135. ayetinde de Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun. Kendiniz, anne babanız ve akrabalarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin olsun ister fakir olsun. Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup da adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruluyor. o günün dilinde insan hakları ifadesi vardı. Dünden bugüne bizim medeniyetimizde kul hakkı ibaresi vardı. İnsan hakları daha çok sadece dünyaya ilişkin bir mana içeriyordu. Ama kul hakkı denildiğinde iki dünyayı da kucaklayan bir anlamı yansıtıyordu. Mümin hiçbir insan hakkını kendine mal etmek istemezdi. Bundan özenle sakınırdı. Şayet bir kulun hakkına girmişse hemen helallaşmaya koşardı. Hakkını hemen iade ederdi. Kul hakkıyla o büyük hesaplaşma gününde Rabbine hesap vermekten son derece korkardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Habeşistan'a hicret eden müminler geri döndüklerinde, Medine'ye geldiklerinde Peygamber Efendimiz onlara Habeşistan'da gördüğünüz ''Anlatılmaya değer olaylardan bana anlatmayacak mısınız?'' Onlar elbette ''Ya Resulallah'' dediler ve şu olayı anlattılar. Bizler beraberce bir yerde otururken ihtiyar rahibelerden biri başı üzerinde taşıdığı su testisiyle yanımızdan geçti. Sonra da onlardan bir gencin yanından geçti. Bu sırada o genç bir eliyle rahibeyi omuzları arasından tam sırtının ortasından tuttu ve sonra da şiddetle itti. Bu yaşlı rahibe tökezleyip dizler üzerine düştü, tesisle kırıldı. Ayağa kalkınca kendisini iten gence döndü ve şu sözleri söyledi. Ey zalim! Sen yaptığın bu zulmün cezasını yakında bilecek, belanı bulacaksın. Allahu Teala kürsüsünü kurduğu, öncekileri ve sonrakileri, bütün insanları bir araya topladığı, eller ve ayaklar da yaptıklarını dile getirdikleri zaman, yarın gibi yakın o yüce günde, seninle aramızdaki davanın Allah katında nasıl aleyhine tecelli edeceğini elbette bilecek, cezanı da çekeceksin. Hazreti Cabir diyordu ki, Hazreti Peygamber Efendimiz olayı dinledikten sonra, o rahibe çok doğru söyledi. Zayıfların hakları, kuvvetlilerden alınmayan bir toplumu, Allah-u Teala nasıl arındırır buyurdular. Kul hakkıydı. Yarın bütün hesaplaşma gününde ilk gündeme gelecek olandı. Kul hakkına duyarlı olanlar, Allah'a ilişkin derin bir duyarlılıkla hayatını yaşayanlar, bu hesaplaşmada alınları ak olarak çıkacaklardı. Peygamber Efendimiz, Medine vesikasında adaleti temel bir yasa olarak gündeme koyuyordu. Adaletin bağrında, İnanç hürriyeti vardı, ibadet hürriyeti vardı, güven içire olmak vardı. İslam devletinin bayrağı altında yaşayanlar, hangi düşünce ve inançtan olurlarsa olsunlar, kendi inançlarına göre eğitim gerçekleştirebileceklerdi. İbadetlerini özgür bir hal içerisinde yapacaklardı. İbadetlerini gerçekleştirmede herhangi bir engel olmayacaktı. Hiçbir inancın, hiçbir düşüncenin asimile edilmesi söz konusu değildi. Bakara Suresi'nin 256. ayetinde öyle buyuruluyordu. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ve eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allahu Teala işitendir ve bilendir buyuruyor. Medine'de bir toplum oluşuyordu. Hukuk üzerine bir toplum oluşuyordu. Toplumun bütün katmanları bu hukuki esaslara evet diyordu. Diyordu ama Yahudiler bu durumdan rahatsızlardı. Zira Peygamber Efendimiz toplumun karar mevci oluyordu. Müslümanlar etkin bir konuma yükseliyordu. Belliydi. Müslümanlar bir yükseliş, bir gelişme halindeydi. Bunun önü alınmazsa yarın kendileri için... ...çok geç olabilirdi. Bir gün Yahudilerin en yaşlılarından... ...Şas İbni Kays, ...Ensar ve Muhacir'in... ...özellikle Evs ve Hazreç'lilerin... ...muhabbet içerisinde konuştuklarını görüyor... ...ve bundan ileri boyutta rahatsız oluyordu. Daha dün Evs ve Hazreç... ...bir araya gelemezlerdi. Aralarında derin düşmanlık vardı. 120 yıl gibi... ...uzun bir zaman birbirleriyle savaşa gelmişlerdi. Ama şimdi asırlık dostlar gibi olmuşlardı. Bu birliktelik parçalanmalıydı. Şahs bin Kays, bir Yahudi genci çağırıyor, evse Hazireşlerin 120 yıllık süren Boğaz Savaşı'nı dillendirmesini, o savaşta ölen iki tarafın insanların isimlerini söylemesini, sonra da şiirlerle o günlerin acılı hallerini dile getirmesini istiyordu. Yahudi genç, Es ve Hazretin yanına varıyor, ihtiyar Yahudi'nin dediklerini etkin bir şekilde dile getiriyordu. Evis ve hazreçlerin cahiliyeye ilişkin tasavvurları canlanıyor, tahrik oluyorlar ve söz düellasına başlıyorlardı. Bir taraf öyle diyordu, dilerseniz o savaşı taze ve güçlü bir şekilde yeri getirelim. Öbür tarafın cevabı ise tamamdır, buluşma Savaşma yerimiz Medine'nin dışındaki Harrem mevki olsun. Haydın silaha, haydın silaha diyorlardı. Bu durum Peygamber Efendimize bildirilince Efendimiz hemen harekete geçiyor. Evs ve Hazrec'lerin karşısına çıkarak "Ey Müslüman topluluğu, Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allahu Teala sizi İslam'a hidayet edip onunla size ikramda bulundu. Cahiliye ahlakını sizden kesti." Sizi küfürden kurtardı, kalplerinizi birleştirdi. Bütün bunlardan sonra ve ben hala aranızdayken yeniden cahiliye davalarını mı güdeceksiniz, yeniden cahiliye davalarına mı döneceksiniz buyurdular. Alimran Suresinin 100'den 105. ayetlere varıncaya kadar o ayetler nasil oluyordu. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü aranızda iken dönüp nasıl inkar ediyorsunuz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a ilişkin derin bir duyarlılıkla kulluğu nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapın ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirdi. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz buyruluyor. Tefhidi derinlikli anlayanlar, insanlığı kucaklayan engin anlayışlı olurlardı. İnsanlığın hayatında adaletin egemen olmasına gayret ederlerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam